Değerli abonelerimiz, Geçen hafta duyurduğumuz çekilişi yaptık ve talihli 5 kişiyi belirledik. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Benzer çekilişleri istediğiniz takdirde ileride tekrar yapabiliriz. Pers İmparatorluğu, M.Ö. 550 yılından itibaren sınırlarını hızla genişletmiş, Med, Babil, Lidya ve Mısır krallıklarını yenilgiye uğratarak topraklarını istila etmişti. Kiros ve Darius'un fetihleri o gün için bilinen dünyanın büyük bir kısmını içine almıştı. İmparatorluğun sınır boylarında yaşayan Yunanlıların Perslerle başlarının derde girmesi kaçınılmazdı. Anadolu'daki Yunan şehirlerinin hemen hemen hepsi yutuluverdiler. Artık İon şehir devletleri Babil'e bağlı yarı bağımsız yapılardı. M.Ö. 512'de Kiros'un ardılı Darius Trakya'ya ilerledi. Çanakkale boğazını geçerek Trakya kabilelerine boyun eğdirildi. İlerlemelerin Perslerle Yunan ana vatanını çarpışmaya sokacağı çok belliydi. İmparatorluk M.Ö. 500 yılı civarında hala çok dinamik ve son derece yayılmacıydı. Diğer yandan hakimiyeti altına almış olduğu halklarda o derecede ayaklanma eğilimindeydiler. Çünkü yüz ölçümü bu kadar büyük bir yapının tamamını aynı otoriteyle elde tutmak bir hayli zordu. Beklenen oldu ve M.Ö. 499'da millet kralı isyan bayrağını çekti. Diğer İyon kentleri de milleti izleyerek Pers arayınca atanmış olan kralları devirip demokrasiye geçtiler. Bu bir başkaldırıydı. Ana Yunan yurdundan Atina ve Eretria isyana destek verdi. Pers İmparatorluğu harekete geçmekte yavaş davrandı. Atina ve Eretria, İyon ayaklanmasına destek olarak İonya kıyılarına 25 trireme'den oluşan bir kuvvet gönderdi. İyon güçleriyle birleşen bu kuvvetler, Aristagoras önderliğinde bölgenin Pers valiliği olan Sar'da yürüdüler. Kentteki Pers kuvvetleri baskına uğradı. Kent valisi ise savunmaya geçti. Şehre yardım geldiğini duyan İyon kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı. Birlikler Efes'e vardığında arkasındaki orduya yakalandılar. Moralsiz ve yorgun kuvvetler Pers ordusu için kaçınılmaz olarak zayıf bir rakipti. Eretriyalı General Yualkides'in de aralarında olduğu birçok insan muharebede öldürüldü. İonlar kendi kentlerinde savaşa devam etmek üzere çekilirken Atinalılar ve Eretriyalılar gemilerle kaçmayı başardı ve Yunanistan'a döndüler. İyonların başlatmış olduğu isyan ancak M.Ö. 493 yılında bastırılabildi. İmparator Darius ayaklanmadan sonra hem Atina ve Eretriyeyi cezalandırmak, daha doğrusu şehir devletlerinin Anadolu'daki İyonları bir daha kışkırtmamasını sağlamak için, hem de imparatorluğa yönelen Yunanistan kaynaklı tehdidi ortadan kaldırmak için planlamalara başladı. Yunanistan'ın o tarihlerde birçok kent devletinden oluşan bölünmüş siyasi yapısı, Kuşkusuz ki 1. Darius için Yunanistan'ı kolay bir av haline getiriyordu. 1. Darius damadı olan Mardonius'u bir donanma ile batıya yolladı. Mardonius'un görevi Trakya yeniden boyun eğdirmekti. Trakya, M.Ö. 513'te Pers hakimiyeti altına alınmış ama İyon ayaklanması sırasında Pers etkisinden çıkmıştı. Mardonius, Makedonya'yı Pers imparatorluğuna bağlı bir ülke haline getirmeyi başardı. Seferin devamında Mardonius'un donanması Atina'ya gitmek için yarım Yarımadası koyunda bulunduğu sırada yakalandığı bir fırtınada ağır kayıplara uğradı. Bu nedenle Sefer yarım kaldı. Ertesi yıl Darius niyetini açıkça ortaya koyarak tüm Grek kent devletlerine elçiler gönderdi ve onlardan kendi iradesine ve yönetimine boyun eğmelerini istedi. Atina ve Sparta hariç diğerlerinin büyük bölümü boyun eğdiler. Atina ve Sparta ise elçileri infaz ettiler. Spartalılar ve Atinalılar çok ileri gitmişti. Babil sarayına göre yaptıklarının bir cezası da olmalıydı. Milyattan önce 490 yılında ikinci bir donanma ve ordu deniz aşırı bir sefer için Yunanistan üzerine gönderildi. Bu kuvvetlere bir med amireli olan Datis ve birinci Darius'un yeğeni General Artefernes komuta edecekti. Seferin amaçları Kiklat adalarını Pers etki alanına katmak. İyon ayaklanmasının hemen öncesinde Pers kuşatması altında başarıyla direnmiş olan Nakşe'yi almak ve ardından Yunanistan'a çıkarak Atina ve Eretria'yı Pers sarayına bağlamak ya da ele geçirmekti. Donanmanın ilk hedefi Rodos adası oldu ama kuşatma istenildiği gibi bitmedi. Ada alınamadı. Ardından Nakşa ve Delos adalarına boyun eğdirerek yaz ortasında Eğribos adası açıklarına gelindi. Adadaki Karistos alındı. Sefer sorunsuz gidiyordu. Ve adaların alınması, sonraki seferlerde Yunan Yarımadası'na geçiş için basamak teşkil edecek nitelikteydi. Alınan yerlerin güvenliği sağlandıktan sonra seferin ilk önemli hedefi olan Eretria'ya hareket edildi. Pers ordusu Eretria üzerine ilerlemek üzere 3 farklı bölgede karaya çıkarıldı. Kuşatmacılar kent surlarına şiddetli saldırılara giriştiler. Herodot'a göre çatışmalar son derece sertti ve her iki taraf için de ciddi kayıplara neden oldu. Ancak 7. günün şafağında Eretria'nın önde gelen iki vatandaşı kent kapılarını Pers kuvvetlerine açtı. Kent içine giren Pers kuvvetleri kenti yağmaladılar ve İyon ayaklanmasının başlarında yakılan Sart kentinin öcünü almak için tapınakları ve kutsal mekanları yaktılar. Halk ise büyük acılara maruz kaldı. Ya ölümün tadına baktılar ya da bilmedikleri diyarlara sürüldüler. Ardından ordu yeniden yüklenen donanma... Atina'ya saldırmak için Attika'nın güneyine doğru ilerledi. İntikam alınacak bir yer daha vardı. Donanma, Atina'ya 40 kilometre mesafedeki maraton koyuna M.Ö. 490 Ağustos'unda asker çıkardı. Burası hem ikmal açısından hem de süvari manevraları açısından uygun bir noktaydı. Atina ordusu, Kallimakos'un komutası altında maraton ovasına yürüdü. Ve Pers ordusunun ana karının içlerine doğru ilerlemesini engellemek için ovanın Atina yönündeki iki çıkışını tuttu. Şehirden çıkmadan önce Atinalılar onlara yardım gönderme ihtimali olan tek şehir devleti Sparta'ya haber yolladı. Sparta o sıralarda savaşmanın yasak olduğu bir dönemdeydi. Geleneklerine göre Karnea Festivali'nde savaşamazlardı. Ancak bir sonraki Dolunay'ın doğuşundan sonra savaşa gidilebilirdi. Ona da daha günler vardı. Atinalılar Duluna'ya kadar rakibini geçitlerden uzak tutmalıydı. O sıradaki tek iyi gelişme, küçük şehir devleti Platya'nın Bin Hoplit'ten oluşan bir yardım kuvvetini Atina'ya göndermiş olmasıydı. Pers ve Atina orduları maraton ovasında kamp kurup beş gün boyunca hareketsiz kaldılar. Atina kampının sağı bataklığa oldukça yakındı. Diğer kanat ise ağaç kazıklardan oluşan bir setle korunmuştu. Bu şekilde savaşsız geçen her gün bir bakıma Sparta desteğini yakınlaştırıyordu ve akan zaman Atina kuvvetlerinin lehineydi. Atinalılar takviyelerle beraber ortalama 10 bin kişiden oluşuyorlardı. Onlar bu orduyu çıkarabilmek için tüm kaynaklarını kullandı. Ordunun önemli bir kısmı ağır piyadeler dediğimiz uzun mızraklı hoplitlerden oluşuyordu. Geriye kalanlar ise hafif piyade birlikleriydi. Pers ordusu ise birçok abartmayı elersek 25.000 piyadeden ve 1.000 süvariden oluşuyordu. Bu sahile çıkarılan askerlerin sayısıydı. Birliklerin bir kısmı hala gemilerdeydi. Pers piyadesi çeşitli etnik gruplardan askerlerdir. Bu da organizasyonu sıkıntıya sokuyordu. En güçlü kabul edilen piyade grubu Pers ve Saka askerlerinden oluşan ve muharebede ordunun merkezinde yer alan gruptu. Ölümsüzler olarak adlandırılan saray muhafızları, kılıç, kısa mızrak, hasır kalkan ve uzun hançer kullanmaktaydı. Orduda metal zırh istisnaydı ve genelde deri savaş yelekleri kullanılıyordu. Perslerin amacı Atina'ya uzak sayılan bu yere sahte bir çıkarma yapıp Atinalıları buraya çekmekti. Ardından sahilde bir perdeleme birliği bırakacaklar ve donanmayla arkadan dolaşıp boşalan Atina'yı alacaklardı. Tabi Yunanların bundan haberi yoktu. Yunan ordusu ise eşit 10 general ve Kallimakos'tan oluşan bir harp meclisi tarafından yönetiliyordu. Bu komutanlardan en deneyimlisi Miltiades'ti. Miltiades bekleyişin 6. gününde saldırıya geçmek için harp meclisini ikna etti. Komutan Pers planını anlayıp asıl düşmanın gemilerde beklediğini anlamıştı. Tabii Artafernes'in süvarileri asıl Atina çıkarması için gemilere bindirmesi de Miltiades'i hücum konusunda yüreklendiren şeylerdendi. Normalde Sparta yardımını beklemeleri yararlarına olacak Atinalılar, durum üzerine saldırmaya karar verdiler. Miltiades, merkezdeki kabile komutanlarına 4 hat oluşturmalarını, onların kanatlarında yer alan diğer kuvvetlere ise 8 hat oluşturmalarını emretmişti. Normalde bir hoplit flanksi 8 hattan oluşmaktaydı. Merkezin zayıf bırakılmasının sebebi, askeri Pers hatları boyunca dizebilmekti. Bir yerden taviz vermesi gereken miltiades kenarlardan kuşatılmamak için böyle bir taktik uygulamıştı. Yunan komutan derhal hücum emri verdi ve askerlerini süratle atağa kaldırdı. İki ordu arasında yaklaşık 1,5 kilometre vardı. Normalde Yunan askerleri çok yavaş hücuma kalkardı ama karşılarında ilk kez bu kadar çok okçu vardı. Hem onlardan kurtulmak hem de rakibin hazırlanmasına fırsat vermemek için ağır zırhlı hobbitler son 300 metreyi koşmak zorunda kalmıştı. Herodot tarihte ilk kez bir Helen ordusunun koşarak taarruza geçtiğini söylemektedir. Maraton ovası savaşı her şeyiyle ilklerin savaşıydı. Atinalılar, Tolgalar'ın, zırhların ve geniş kalkanların pek çoğunu koruduğu ok yağmurunu geçip Pers hatlarına saldırdılar. Göğüs göğüse gelindiği ilk anlarda da uzun mızraklarını, Pers silahlarının etki alanı ötesinde kullanabilmelerinin avantajından fazlasıyla yararlandılar. Pers saflarında ise Atinaların ok yağmurundan etkilenmeden, saldırı hızından bir şey kaybetmeden üzerlerine gelmesiyle bir panik oluştu. Bu paniğin etkisi safların dağılmasına yol açtı. Atina kanat kuvvetleri Pers kanatlarını geriye doğru baskılayarak hızla ilerledi. Pers kanatları erirken asıl güçlü kısım olan Pers ve Sakaların olduğu merkez, zayıf Yunan merkezini geri atmaya başladı. Bu arada Kallimakus'un komutasındaki sağ kanat birlikleriyle Yine onun komutasında sol kanat ucunda çarpışan platea askerleri kaçan Persleri izlemek yerine çark ederek iki kanattan hareketle Pers merkezinin gerisine sarktılar ve saldırdılar. Miltiades hemen merkeze müdahale etti. Derhal merkeze geri çekilmemesini ve meydana dönüp savaşmasını söyledi. Kanatlar yandan sıkıştırıp merkezli direnişe geçince Pers ordusunun merkezi dağılmaya başladı. Can derdine düşen askerler sahile doğru koşuşturdu. Bölgeyi tanımayan bazı Pers askerleri ise bataklık yönünde kaçtılar. Bataklık onları içine aldı ve boğdu. Gemilere doğru kaçmaya çalışan Pers askerlerini izleyen Helenler, sahildeki gemileri ele geçirip ateşe vermek için çabaladılar. Pers donanmasının gemilerinden çok büyük çoğunluğu zamanında askeri alıp denize açıldı. Ama bu yenilgiyi telafi edememişti. Savaşın galibi Atina olmuştu. Persler, Atinalılar yorgunken en azından asıl çıkarma birlikleriyle Atina'ya çıkarma yapabileceklerini düşündüler. Rakiplerini şaşkına çevirip yenmeyi başaran Atinalıların şimdi de şehirlerini kurtarmaları gerekiyordu. Bir an evvel kente varmak lazımdı. Komutan Miltiades birliklerin bir kısmını ovada bıraktı. Geri kalanları ise şehre doğru koşmalarını emretti. Yorgun Atinalılar her şeylerini bırakıp koşmaya başladılar ve 40 kilometrelik mesafeyi bir günde yürüyerek katettiler. Şehre vardıklarında ailelerini dağlara çekilmiş vaziyette buldular. Derhal koya indiler ve etrafa baktılar. Pers donanması daha gelmemişti. Atinalılar, Datis'in donanmasından evvel hedefe varmışlardı. Şehir artık güvendeydi. Yunanların şehirlerine varıp savunmaya geçtiğini duyan Datis, seferi noktalamaya karar verip Batı Anadolu'ya doğru yelken açtı. Pers ve Yunan mücadelesi bir dahaki karşılaşmaya kadar şimdilik noktalanmıştı. Olimpiyatlarda yapılan maraton koşusu işte o günkü Atina ordusunun maraton ovasından kente yaptığı koşuya atfen yapılır. Günümüzde bu olay yanlış bir söylenceye dönüşmüştür. Bu söylence koşucu Feydipides'in muhabirinin hemen ardından zafer haberini ulaştırmak için maratonla Atina arası koşarak kat ettiği, Atinalılara ''Zafer bizim'' dedikten hemen sonra düşüp öldüğü şeklindedir. İşin gerçeği ise az önce aktardığımız gibidir. Aslında Feidipides, Sparta'ya yardım istemek için gönderilen koşucudur. Anlatılana göre kendisi Pers ordusunun geldiğini haber vermek için Atina'dan Sparta'ya 220 kilometrelik mesafeyi bir günde kat etmiştir. Spartalılara gelecek olursak, onlar da Dolunay'ın ardından yardım için acilen bölgeye intikal ettiler. Ama şehre vardıklarında gördükleri şey Atinalıların zafer kutlamalarıydı.